Açık Radyo Açık Dergi teknolojinin karanlık yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. İyi akşamlar. Evet bugün de e, teknolojinin karanlık yüzü ile ilgili enteresan bir konuyla karşınızda olacağız. Çünkü genel bir güvenlik hakkında konuşacağız e, Murat'la. Murat'cığım sen 25 Nisan pazartesi günü Microsoft'un e, zirvesinin içindeki güvenlik zirvesinde bir sunum yaptın bildiğim kadarıyla. Güvenlikle ilgili tabii ki. Evet. Biraz öncelikle bunun ana başlıklarını alabilir miyiz? Neydi? E, daha genel güvenliği anlayabilmemizi sağlayacak belki bu. Microsoft'un güvenlik zirvesinde birçok konu konuşuldu. E, benim üzerinde özellikle durduğum elektronik İmza konusundan işte herkes kendi uzmanlığı seviyesinde birçok sunum yapıldı. Yapılmaya da devam ediliyor zaten bu akşam sonuydu. Bu akşam da galası var. Benim üzerinde konuştuğumsa biz daha önce senle daha önce biliyorsun birçok kez elektronik imza bunun fırsatları dikkatli olmamız gereken yönleriyle ilgili hem programlar yaptık hem sohbetler ettik. Fakat bu sefer farklı bir açıda aynı konuyu işlemek istedim. O da şuydu. Proje yapacaklar için yani elektronik imzayı kendi kurumlarına e, taşıyacak olan e, yöneticiler için bilgi işlem yöneticileri için ya da proje yöneticileri için biraz uyarılar ipuçları bir de geçmişteki elektronik imza projeleri neden başarısız oldu hepsi değil tabii ama bir kısmı na, nasıl ve neden başarısız oldu biraz bunları anlattığım bir sunuş oldu. Yani bu işin... E... Patronlarının ne yapması gerektiğini yani elektronik imzayı asıl kuruma taşıyacak olanların ne yapması gerektiğini. Evet hem patronlar yani karar vericiler anlamında evet. hem de bunu uygulayacak proje yöneticileri anlamında. Peki e, o zaman biraz elektronik imzadan mı konuşalım madem onları anlattın? Tabii elektronik imzayı istiyorsan çok hızlıca bir özetleyip sonra o sunuşunda bir ufak özetini verelim istersen. Hı -hı. Elektronik imzadan e, anladığımız şey ya da anlamamız gereken şey kağıtla kağıt üzerine kalemle attığımız ya da e, hukuktaki deyişiyle ıslak imza çok beğeniyorum bu kelimeyi. Islak imza ile aynı hukuki sonucu doğuracak ama bilgisayarla bilişim teknolojileri attığımız imza demek aslında elektronik imza ya da güvenli dijital imza. E, o o kadarki kanun diyor ki merasimli işlemler hariç Aynı hukuki sonucu doğurur. Hep ben aynı örneği veriyorum yani evlenemiyoruz. Evlenemiyoruz, ev, ev alıp satamıyoruz çünkü onların bir özel merasimi var biliyorsun Hı -hı. ama onun dışında aşağı yukarı her şeyi yapabiliyoruz. Hı -hı. Ee, bu işin elektronik imza tarafı. Elektronik imza e, ama bir taraftan da çok ciddi önemli bir değişiklik getiriyor hayatımıza. O da şu eskiden kağıt bizim hep esas elimizdeki kanıtımızdı. Herhangi bir şey yapmak yapmamak ya da mahkemeye delil olarak sunmak üzere ama artık elimizdeki esas veri kağıt değil bilgisayardaki veri haline geliyor artık imzaları elektronik olarak atmaya başladığımız için o yüzden kağıtta kalan sadece işte onun kopyası yedeği oluyor ve bir eee ...net bir kanıt, net bir delil et, şeyi, etkisi yok artık kanunun önünde. İstersen bu o hafta elektronik imzanın ne olduğu ile ilgili biraz daha detaylı konuşalım. Önümüzdeki haftada senin bu yaptığın sunum doğrultusunu, güvenlik tarafını konuşalım diyorum. Yani çünkü bu o, çok kısa sürede anlatabileceğimiz bir şey değil. Değil, doğru, doğru. Peki o zaman elektronik imzadan biraz daha devam edelim. Elektronik imzanın... ...nasıl atıldığına gelince... ...şimdi normalde bizim bir imzamız var... ...bu imzayı atış biçimimiz... ...ya da atmak için gerekli olan... ...esas bilgi bizim beynimizde duruyor. Hı -hı. O imzayı kalemi hangi derecede yatırıp... ...ne kadar bastırarak kağıtta... ...ne hızla bir imza attığımız... ...bizim beynimizin bir şeyi. Kağıtta görünen aslında bizim her kağıda attığımız... ...farklı bir imza sonucu. Hatta benimle dalga geçilir... ...hiçbir imzan birbirine benzemiyor diye... ...yani... Ama sonuç olarak o benim ve bu konudaki işte bir uzmanlar diyeyim işte şeyler imzalın olup olmadığını anlayabilecek olan uzmanlar baktıkları zaman işte kalemin yatıklığından, hızından, bastırma şeklinden bunun benim tarafımdan atılıp atılmadığını söyleyebilirler. Zaten ben de baktığım zaman bu benim imzam ya da bu benim imzama benziyor ama bunu ben atmamışım diye çok rahat söyleyebiliyorum. Eminim senin için de öyledir. Hı hı. Benzer şekilde bilgisayarda attığımız elektronik imzada da aynı mantık var. Bizim elimizde başka hiç kimsede olmayan bir uzun bir sayı dizisi, bir anahtar diyoruz biz buna, bir, bir özel anahtarımız var. Ve biz her imzalamak istediğimiz dökümanı o dokümana özel bir yöntemle imzalıyoruz. E, dolayısıyla herhangi bir elektronik imzanın altındaki, pardon elektronik dökümanın altındaki imza alınıp çalındığı zaman e, bir başka yere geçmiyor. Çünkü her dökümanın farklı bir imzası olmak zorunda Peki alırken neye dikkat edeceğiz o zaman? Yani elektronik imzaya sahip olmak nasıl olacak? Daha elektronik doğrusu Neye imza... dikkat edeceğimizi haftaya konuşuruz da. Tamam ee, elektronik imzayı atarken kullanabil, kullanmak için aldığımız anahtar bizim için çok özel. Çünkü bu anahtar sayesinde bizim biz olduğumuz kanıtlanıyor. Bu dokümanı bizim imzaladığımız kanıtlanıyor. Ve yolda bu dokümanı bir başkasının değiştirmesi engellenmiş en azından fark edilebilir hale gelmiş oluyor. Bunu nereden alıyorduk? Bunu bize sonuç olarak büyük olasılıkla bankalar ve devlet kurumları dağıtıyor olacak ama onların arkasında elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı dediğimiz kurumlar hmm. yatıyor. Bununla ilgili de özel sektörde Türk Bilişim Vakfı ve Siemens Business İşbirliği ile Veri Sayın'ın teknolojisiyle kurulmuş olan ev güveni aşağı var. Devlet tarafında TÜBİTAK bu konuda yoğun çalışmalar sürdürüyor. Onlar da devlet tarafındaki sertifikaları dağıtan kurum olacaklar. Biz vatandaş ya da kurumsal kişiler olarak da bizim için önemli olan bu elektronik imza yapmamız için gerekli olan anahtarı çok iyi koruyabilir durumda olmak. Bunu yapmak için de bize verilen işte akıllı kart ya da token dediğimiz anahtarlık dediğimiz cihazları çok iyi korumamız, bunları bir başkasına vermememiz ve bunları kullanabilmek için geçerli olan Pin ya da işte parola ya da şifre dediğimiz şeyi hiçbir zaman başkası paylaşmamamız çok önemli. Peki ne zaman gerçekten bu işi kullanmaya başlayacağız biz? Yani yürürlüğe girdi ee, falan onları biliyorum da. Yani... yani aslında şu anda daha çok bürokrasi yürüyor diyeyim. Bununla ilgili bir takım başvurular yapılması gerekiyordu. Bu başvurular tamamlandı. Bankalar altyapıların ilk hazırlayanları oldu. Devlet tarafında SSK bunu ilk tamamlayanlar arasında yer aldı. Aslında biz teknik olarak kullanmaya hazır gibiyiz. Ama bürokrasi devam ediyor. Benim tahminim e, yaz sonunu bulmayacağız. Hmm. Bir de tabii bunun kültürü var. Aa, evet o önemli kısmı. <gülüyor> ayrıca konuşmak lazım. Peki e, dünyada nedir elektronik imzanın kullanım oranı ya da hangi ülkelerde var şu anda? Elektronik imza diye tanımladığımız şey farklı ülkelerde farklı şey yapılıyor. E, mesela e, yurt dışına baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde elektronik imza bizim anladığımız anlamda güvenlik elektronik imzayla aynı şey demek değil. Onlar yeri geliyor... E, Islak imzanın taranmış halini bile elektronik imza olarak sayıyorlar. Yeri geliyor elektronik posta adresini bile elektronik imza sayabiliyorlar. Tabii ben bunları çok tehlikeli buluyorum çünkü teknik olarak biliyorum ki bunlar çok rahat taklit edilebilir. Avrupa'daki elektronik imza anlayışı, güvenlik elektronik imza anlayışı Türkiye ile aynı. Zaten biz oradan benimsedik aldık birçok. Karan ve tebliğimizi kanunumuzu da. Zannedersem Almanya bu işi Doğru. en son şey yapacak. Ha Almanya'dan biz da daha çok şey yok bildiğim kadarıyla. Çok yaygın değil daha ne? çok kurumlar arasında halka çok inmiş durumda değil. Ben tahmin ediyorum biz Avrupa'dan daha ileride olacağız önümüzdeki bir yıl içinde. Çünkü elektronik bankacılık ve e, elektronik hisse senedi alışverişinde biz zaten Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Hı hı. E, onlarda da kanuni tarafı da bağlayabilmek adına tahmin ediyorum aracı kurumlar ve e, internet bankacılığı yapan bankalar hızla... Güvenli elektronik imzaya geçecekler. O yüzden çok daha Avrupa'nın önüne geçeceğiz diye düşünüyorum. Ve son olarak yani kafalarda daha belirgin hale getirmek için yani nasıl olacak bu elektronik imza şeklinde hala bir e, soru varsa kafalarda. Ben biraz şeye benzetiyorum aslında biz elektronik imzayı kullanıyorduk. Yani bir şekilde çünkü bankalarla internet bankacılığı yaparken kullandığımız şifre şeklinde bir şekilde Elektronik imza gibi olmuyor muydu? Tabii, tabii. Yani oradakinin daha gelişmişi ve her yerde kullanılabilir olanı desek. Evet, evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle Orada gidiyorduk öyle. bankaya imza atıyorduk, görüyorlardı ve bize bir şifre veriyorlardı. Şimdi de e, bu işin, ben hep noteri diyorum ya çok seviyorum bu tür anlatımı, e, sertifikayı alacağımız yer imzayı görecek ve bizi. Atıyorum. Evet, kimliğimizi <gülüyor> son olarak onlar görecek ve artık bir daha kimlik ve gerçek imzayla uğraşmayacağız. Elektronik imzamızı atıyor olacağız elektronikleşmiş kısımlarda. Ben de çok benzer bir örneği cep telefonu ve sim kartlarda veririm. Biz sim kartı alıyoruz. Sim kartı aslında bizim elektronik imzamızı kanıtladığımız cihaz yerine geçiyor. Tabi sim kartı çalsa da bir başkası kullanamıyor. Çünkü pini Pin bilmiyor. Onun gibi. Ama bu ikisini ben hangi telefona takıp kullanırsam kullanayım... Aradığım telefon bana yazıyor ve ben hiçbir zaman artık geri dönüp inkar edemiyorum bu telefonu ben etmedim diye. Doğru. Şimdi o zaman böyle bir şey olduğuna göre önümüzdeki haftaki programımızda da bunun e, senin e, pazartesi günü yaptığın konuşmadan yola çıkarak güvenlik taraflarını biraz konuşalım. Şimdi süremiz doldu. Ve böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya Çarşamba, teknolojinin karanlık yüzüne tekrar buluşmak üzere. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben Murat Lostar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Osman Cevizci. Hepimizden hepinize güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.